Yüz eser. İki şehrin hikayesi. Charles Dickens. Edebiyatı sevenler ve bu heyecanlı yolculuğa yeni başlayanlar merhaba. İngiliz Edebiyatı'nın ünlü yazarlarından olan Charles Dickens'ın İki Şehrin Hikayesi adlı eserini tanıtacağız. Hoş geldiniz. İnceleyeceğimiz bu eserinde hem tarihsel hem psikolojik hem de polisiye kurguyu birlikte başarıyla harmanlayan Dickens, 7 Şubat 1812 yılında İngiltere'nin hem şair eyaletinde dünyaya gelir. Babası küçük bir devlet memurudur. Çocukluğu zorluklar içinde geçen yazar, on yaşındayken ayakkabı boyası satan bir dükkanda çalışmaya başlar. Çalıştığı iş yerinde, kendi yaşındaki çocukların yaşadığı olumsuzlukları görmek, onu derinden etkiler. Babasına kalan küçük bir miras, Dickens'ı kurtarır. Hiçbir yetişkin, mutsuz bir çocuk kadar acı çekemez, diye düşünen yazar, David Copperfield, Oliver Twist, ve antikacı dükkanı gibi romanlarında toplum ya da aileleri tarafından ihmal edilen çocukların öykülerini anlatır. Charles Dickens 15 yaşında kendi isteğiyle okulu bırakıp çalışma hayatına atılır. Ekmek parasını çıkarabilmek için çalışırken bir yandan da kendini geliştirir. Stenografi öğrenir, mahkemelerde ve gazetelerde stenograf olarak çalışır. Morning Chronicle gazetesinin avam kamerası muhabiri olarak çalıştığı sırada 1836'da ilk eseri ...Pickwick'in maceralarını... ...aynı gazetede tefrika olarak yayınlatır. Eser... ...umulmadık bir başarı kazanır ve... ...Dickens, 26 yaşında... ...tüm İngiltere'nin sevdiği bir yazar olur. Aynı yıl... Georgina, Mary ve Catherine adlı... ...üç kardeşle tanışan yazarımız... ...Catherine ile evlenir. Bu yanlış bir seçimdir. Asıl sevdiği olan Mary... ...genç yaşta ölünce Dickens'in üzüntüsü ağır olur. Yıllar sonra yazdığı... Antikacı Dükkanı'nın kahramanı küçük Nell, Mary'nin yansımasıdır. Nell'in eserin sonundaki ölümü İngiliz ve Amerikan okurlarını gözyaşlarına boğar. 1838'de Oliver Twist, Nicholas Nickleby, 1841'de Antikacı Dükkanı ve Barnaby Rudge adlı romanları peş peşe tefrika edilir. Dickens 1842'de Amerika'ya gider ve orada beş ay kalır. Amerika onu hayal kırıklığına uğratır. İzlenimlerini Amerika notlarında Martin Chuzzlewit adlı romanında aktarır. 1844-1847 yılları arasında Avrupa'yı gezen yazarımız, 1846'da Daily News gazetesinin kurucusu olur. Paranın kötülüklerini ve mevki hırsını eleştirdiği Don Bey ve oğlunu 1846-1848 yılları arasında tefrika ettirir. 1849-1850 yılları arasında tefrika edilen bir başka eseri de kendi yaşamından esinlenerek yazdığı David Copperfield'dir. David Copperfield'in tefrika edilmesinden sonra yazılarına bir sürü ara verir. Dickens, 1853'ten itibaren olgunluk dönemi eserlerini vermeye başlar. 1853'te Perili Ev, 1857'de Küçük Dorit, 1859'da İki Şehrin Hikayesi, 1861'de ise büyük umutlar tefrika edilir. Dickens, 1859 yılından itibaren halk önünde okuma törenleri düzenler. Gerek kendi eserlerini, gerekse başka yazarların eserlerini başarıyla seslendiren yazar, 1870'te 58 yaşındayken kalp krizinden ölür. Dickens'ın olgunluk dönemi romanlarından olduğunu söylediğimiz iki şehrin hikayesi, İngiltere ve Fransa'nın 18. yüzyıl sonlarındaki durumunu anlatarak başlar. Yolsuzlukların, yoksulluğun bunalttığı insanlar korku içindedir. Amerika'nın İngiltere'den ayrılması, bağımsızlık savaşı, Fransa'nın Amerika'nın yanında yer alması bu bölümde kısaca aktarılır. Okuyalım. Zamanların en iyisiydi, en kötüsü de, akıl çağıydı, budalalık çağı da. İnanç çağıydı aynı zamanda ama inkar çağıydı da. Bir taraftan aydınlık, bir taraftan da karanlık bir mevsim yaşanıyordu. Umudun baharıydı, yeisin kışı. Her şeyimiz vardı ama hiçbir şeyimiz yoktu. Hepimiz doğruca cennete gidiyorduk ama hepimiz cehenneme de gidiyorduk. Kısacası o çağ bu devre öyle benziyordu ki... ...sesi en çok çıkan otoriteler iyisiyle kötüsüyle... ...ikisinin mukayesesinin sadece üstünlük açısında yapılmasında ısrar ediyorlardı. İngiltere tahtında koca çeneli bir kralla çirkin simalı bir kadın oturuyordu. Fransa tahtında ise yine koca çeneli bir kralla... ...güzel yüzlü bir kraliçe oturuyordu. Her iki ülkede de... ...gününü zevk ve sefa içinde geçeren... ...bir elleri yağda... ...bir elleri balda devlet adamlarına göre... ...her şeyin ilelebet... ...böyle gideceği gün gibi aşikardı. İngiltere'de... ...milli övünmeleri haklı çıkaracak... ...ne düzen ne de güvenlik vardı. Her gece başkente bile... ...silahlı adamlar tarafından... ...korkusuzca ev soygunları... ...ve yol eşkıyalığı yapılıyordu. Londra hapishanelerinde mahkumlar gardiyanlarıyla savaşıyor ve yüce adalet onlara içleri mermi dolu tüfeklerle ateş açıyordu. Hırsızlar saray salonlarında asillerin boyunlarındaki elmas haçları kesip alıyordu. Kimse ne oluyor diye şaşırmıyordu. Üç ana, 47 ara bölümden oluşan ve her biri bir isim taşıyarak bölümlenmiş olan bu eserin çağ adını taşıyan bölümden bir kesit okuduk. Zaman, 1775 yılı Kasım ayının cuma günüdür. Tarsom Bankası'nın ortaklarından olan Bay Jarvis Lowry, zorlu yol ve hava şartları altında bir posta arabasıyla yolculuk eder. Arkalarından gelen bir haberci kendine bir mesaj ulaştırır. Dower kentinde bir genç kızla buluşmasını emreden bir mesajdı bu. Bay Laurie, Dower'da adı Lucy Manet olan genç kızla buluşur. Kısa geri dönüşlerle Lucy'nin öyküsünü öğreniriz. Babası Doktor Alexander Manet'in romanın sonuna kadar öğrenilemeyen bir iftira sonucu hapse atılması, İngiliz olan annesinin ölmesi, babasının Lucy'ye, Bay Laurie'ye emanet etmesi, Lucy'nin... Telson Bankası'nın koruması altında büyümesi bu bölümde anlatılır. Lucy babasının öldüğünü bilerek büyür. Davra, babasından miras kaldığını, bu nedenle Fransa'ya gitmesi gerektiğini biliren bir mektup aldığı için gelmiştir. Doktor Mane'nin ölmediğini öğrenir. Onu almak için Bay Lori ile Paris'e gider. Doktor Mane hafızasını yitirmiştir. 18 yıl sonra pisten çıktığında eskiden yanında çalışan De teslim edilir. Lucy babasını bu durumda bulur. Onu alıp Büyük bir gizlilik içinde Londra'ya döner. Zamanda beş yıllık bir atlama olur. Bu süre içinde Dr. Mane iyileşir. Bay Laurie, Lucy ve Dr. Mane bir tanıklık için mahkeme salonunda bir araya gelirler. Charles Darnay adında bir genç, Amerika yanlısı olmak ve İngiltere'ye ihanetle suçlanmaktadır. Beş yıl önceki Londra-Paris arasındaki dönüş yolunda birlikte yolculuk ettiklerinden dolayı tanık olarak çağrılmışlardır. Onların tanıklığı tutuklunun aleyhinde olur. Tutuklunun avukatı Sydney Carton, derneğe ikizi gibi benzediğini fark eder. Bu benzeyişle ikinci avukatın ustaca sorguları ve yaptığı savunma, olayın bir komplo olduğunu açığa çıkarır. Jüri, derneyi suçsuz bulur. Sydney Carton, bütün dihasına karşın garip bir insandır. Darney'den hoşlanmaz ama Lucy'den etkilenir. Geçimine özel dersler vererek sağlayan Darnay de mahkeme salonunda yeniden görüştüğü Lucy'ye aşık olur. İki genç sık sık Doktor Mane'nin evine giderler. Carton umutsuz Darnay umutludur. Doktor Mane yine eskisi gibi mesleğini sürdürür. Bu arada Paris ve çevresi hareketlidir. Okuyalım. Senanto her zamanki ağır hava çökmüştü. Soğuk, pislik, hastalık, cehalet ve yoksulluğun doğurduğu bir ağırlıktı bu. Korkunç bir değirmende tekrar tekrar öğütülen insan örnekleri her köşe başında titriyor, her kapıdan girip çıkıyor, her pencereden bakıyordu. Onları öğüten değirmen gençleri yaşlandıran değirmendi. Çocukların yüzleri yıpranmış, konuşmaları ciddiydi. Ve onlarda bu yaşlanmış yüzlerin her kırışığında derin izler açan tek bir şey okunuyordu açlık her yerde bunu görmek mümkündü bacası tütmeyen her evden yiyecek kırıntısı bile olmayan kirli sokaktan bakıyordu açlık. Soyluların sorumsuzluğu, beceriksizliği, ağır vergileri ve kendini beğenmişlikleri karşısında gizli bir ayaklanma başlamıştır. Halk soyluları cezalandırır. Bunlardan biri Zalim Evmont markisidir. Paris'ten şatosuna dönerken bir çocuğun Marki'nin arabasının altında kalıp ölmesi bağdağı taşırır. Marki bir gece öldürülür. Mirasçısı Darni'dir. Darni mirası almak istemez. Köy halkının yararına kullanır. Bunun için... Gabelle adlı güvendiği birine yetki verir. Defarge'in şarap evi ise hareketin merkezidir. Her şey orada planlanır. Sürekli örgü öğren karısı örgüsüne isimler işlemektedir. Bunlar onun tespit ettiği suçluların isimleridir. Gönül rahatlığı içinde olan Darnay, Londra'ya dönünce Lucy ile evlenmek için Dr. Mane ile görüşmeye gider. Doktor evlenme önerisine karşı çıkmaz. Darnay ona hayatındaki sırrı açıklamak ister. Doktor bir sır varsa düğün sabahı açıklamasını isteyerek onu durdurur. Sonunda düğün sabahı Darnay doktor Mane'ye gerçek adını Marquis Armand olduğunu açıklar. Darnay ve Lucy balayı için evden ayrıldıklarında Mane hastalanır. Açıklanan sır onu dokuz gün süren bir boşluğa iter. Balayı dönüşü Darnay Mane'nin evinde yaşamaya başlar. Baba kız ayrılmamış olur. Lucy'nin Carton hakkındaki düşüncesi kartının olumsuz görüşüne rağmen içindeki iyi insanı gördüğü için olumludur. Carton Darny ile kısa bir görüşme yapar, bir dost olarak onları ziyaret edebilmek için izin ister. Darny kabul eder. Aynı akşam Darny, Dr. Mane ve Lucy'ye Carton'un önerisini anlatır. Daha sonra Darny ve Lucy yalnız kaldıklarında... Bu akşam düşünceliyiz. Evet sevgili Charles. Düşünceliyiz. Çünkü zihnimizi meşgul eden bir şeyler var. Nedir onlar Lucy? Senden bir şey rica edeceğim. Bunun için bana tek bir soru sormayacağına söz verir misin? Söz mü? Aşkım benden ne istemiş de yapmamışım. Charles. Bay Carton'un bu gece ona gösterdiğinden daha fazla bir saygıyı hak ettiğini düşünüyorum. Saydan böyle mi düşünüyorsun? Neden? Lütfen bunun nedenini sorma. Fakat inanıyorum ve biliyorum ki bu onu hak ediyor. Biliyorsan bu benim için yeterli. Benden ne yapmamı istiyorsun? Ona karşı sevgi dolu, müşfik ve hatalarına karşı her zaman hoşgörülü olmanı istiyorum. Onun da yaralı bir kalbi, iyi duyguları olduğuna inanmanı istiyorum. O yüreğin kanadığını gördüm. Ona kötü davrandığımı düşünmek bile acı verici. Onun hakkında hiç böyle düşünmemiştim. Kişiliğinin ve talihinin düzeleceğine dair umudum yok. Ama iyi, güzel, hatta yüce şeyler yapabileceğinden eminim. Ve bizim mutluluğumuzla ne kadar güçlü olduğumuzu... ...onunsa kendi dertleriyle ne kadar zavallı, ne kadar perişan olduğunu düşün. Bunu hep hatırlayacağım hayatım. Yaşadığım sürece aklımda olacak. Sevinçler, üzüntüler arasında yıllar geçer. Lucy ve Darny'nin bir kızları olur. Annesinin adını taşıyan küçük Lucy, Bay Lori ve kartında dahil olmak üzere herkesin sevinç kaynağıdır. Fransa'da hareketlenme devam etmiş, devrim olmuştur. Başlarında Defarge olan halk, bastili basarak tutukluları serbest bırakır. Defarge, Doktor Manny'nin on sekiz yıl tutukluk aldığı hücresine girer, araştırma yapar. Baca içindeki bir taşın altına gömülü olarak bulduğu bir şeyi... Kimseyi göstermeden alır. Tarsın Bankası da çalışmalarını sürdürür. Fransız soylularının birçoğu servetlerini banka sayesinde kurtarırlar. Bay Lorry yine Londra-Paris arasında gidip gelmektedir. Banka bir haber merkezi işlevi de görür. 1792 yılının Ağustos ayı sonlarında Bay Lorry bürosunda Londra'ya gitmek için hazırlanırken de yanındadır. Bir görevli Evmont markesine iletilmesi gereken bir mektup getirir. Marki'yi kimse tanımadığı için mektup bir aydır Telson Bankası'ndadır. Darni, Marki'yi tanıdığını, mektubu verebileceğini söyler. Mektup ona teslim edilir. Mektup, Gabel'den gelmektedir. Gabel, Darni'den aldığı emirleri uygulamış, haktan vergi almamış, borçlu olanların borçlarını silmiştir. Buna rağmen tutuklanmıştır. Bir bölümünü okuyalım. Tutuklanmama neden olan suç, söylediklerine göre bir mülteci için çalışarak halka ihanet etmekmiş. Bu iddia ile eğer siz cömert yardımlarınızı o zamana dek benden esirgerseniz, mahkeme huzuruna çıkarılacak ve muhtemelen canımdan olacağım. Her zaman sizin emirleriniz zorutusunda onlara karşı değil onlar için çalıştığımı söylemem de boşuna. Mülteci mallarına el konulmasından daha önce ödemedikleri vergileri bağışladığımı, kira toplamadığımı ve hiçbir işe karışmadığını söylemem de fayda vermedi. Aldığım tek cevap benim bir mülteci için çalıştığım. Öyleyse o mülteci nerede? Ah saygıdeğer Marki, nerede o mülteci? Tanrı aşkına, adalet, insanlık ve soylu adınız aşkına saygıdeğer Marki size yalvarıyorum. Bana yardım edin, kurtarın beni. Tek hatam size olan sadakatim. Gabi'nin mektubu Darnay derinden sarsar. Fransa'ya gidip sadık adamını kurtarmak ister. Lucy ve Doktor Mane birer mektup bırakarak onlarla vedalaşmadan yola çıkar. Romanın ikinci bölümü Darnay'ın Fransa'ya geçişiyle biter. Üçüncü bölüm Darnay'ın tutuklanmasıyla başlar. Darnay ağır hakaretlerle karşılaşır. Duruşması yapılmadan cezası kesinleşmiş gibidir. Giyotinle idam edilecektir. Darnay umudunu yitirmemekte kararlıdır. Şarapçı Defarj ve karısı peşindedir. Özellikle bayan Defarj, yalnızca kocasının bildiği bir nedenden ötürü Ermont kanını taşıyan herkesin öldürülmesini istemektedir. Bu ölümcül isteğe, Lucy'nin kızı da dahildir. Darnay'in tutuklandığını duyan Lucy ve Doktor Mane de Paris'e gelir. Doktor Mane eski bir Bastil mahkumu olarak saygı ve sevinçle karşılanır. Bu durum onlara biraz cesaret verirse de Darnay'nin işi zordur. Lucy ve babasına yardım edebilme umuduyla Sydney Carton da Paris'tedir ve Bay Lorry ile sık sık görüşmektedir. Onun gelişinden Lucy'nin haberi yoktur. Lucy burada bitirelim. E peki bitirelim ama Defarge'ler gibi halktan kişilerin... ...Darney'e duydukları öfke ve kinin nedenlerinden söz etseydik... Olmaz çünkü polisiye roman kurgusuyla yazılan bu eserin kilit noktası... ...Defarge, Mane ve Markeve mont arasında geçmişten gelen bir sır. Dickens ustaca bir kurguyla bu insanları birbirine bağlar ve olayları sonuçlandırır. E, Sydney Carton Darnay'e yardım edebilecek mi? <gülüyor> Kim bilir bir kere kurtarmıştı ama belli olmaz... Defarge'in elinde Dr. Mannen'in hücresinden aldığı bir kanıt var. Onu kullanmak isterse her şey çok farklı gelişebilir. <gülüyor> Öyleyse üçüncü bölümü bütünüyle okuyucuya bırakalım. Evet, evet öyle yapalım biz. İçinde yaşadığı toplumu ve dönemi her yönüyle aktarmayı başaran bir yazarı. Charles Dickens'ı ve onun ünlü eseri İki Şehrin Hikayesini incelemeye çalıştık. Bugün bizimle olup bu heyecanı paylaşan herkese teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.